Gönül Sadası'ndan hepinize hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Kıymetli hocam Saadettin Ökten ve ben Deniz Kemal Sayar bir programla daha karşınızdayız. Eğer geçen programı dinleyenler olduysa, e, ile başlamış, şehirle bitirmiştik. Bugün şehirle başlıyoruz, bakalım nereyle bitireceğiz hocam. Allah Allah bilir, evet yani. Evet. Zaten sohbetin güzelliği de burada. Tabii, tabii. Nasıl? Bu aşk bir bahri ummandır mı diyor hocam? Buna hadi kenar olmasın. <gülüyor> Buna hadi <gülüyor> kenar olmasın. kenarı var aktı aktığı yer belli değil. yani. git diye böyle değil. Sohbetin de hocam ak akanı güzel. Değil mi? Tabii. Evet, Daldan dala. Evet. evet. Gönülden gönüle böyle çarpa çorpa söz çoğalıyor. Tedailerle. Tedailerle. Hatta gelenlerle gidiyoruz Tabii. efendim. Böyle bir. Evet bu modern şehirle ilgili tabii çok büyük şikayetler var hocam. Hepimiz e, yani e, şehre katışırken, kendimizi şehre katarken e, bazı zorluklar yaşıyoruz. E, şehrin kenarında kalanlar var, şehre tam eklemlenemeyen insanlar var. E, şehrin gettoları var. E, hele İstanbul giderek artık böyle bir e, kanserli büyüme e, halinde. Ee, şehirle ilgili sizin telakkileriniz bu konular üzerine Türkiye'de yani fikir üreten sayılı insanlardan birisisiniz ee, Nedir sizce şehrin ölçüsü ne olmalı Biz bu şehirde daha nasıl mutlu olabiliriz daha pratik bir soru sorayım size <gülüyor> Yani hadi gel köyümüze geri dönelim Yok, mi diyeceğiz Yoksa bu şehirde yani. daha mutlu olmanın yollarını bulabilir miyiz İsterseniz şöyle söyleyelim bu mutlu kelimesi tabi çok kapsamlı bir kelime de daha rahat yani fiziksel manada daha rahat yaşayabilir miyiz hı hı. diye bunu açalım. Çünkü malumun işte mutlu olmak yani bir manada bir iç huzur hissetmek ama daha rahat yaşamak bir konfor meselesi ki batı şehirlerinde bunu görüyoruz. Bu, arada, bu noktada meşhur Turgut Bey'i Hatırlayalım Tabii. Ve rahmetli Allah'ım rahmet Turgut evet. sever e, hocamızı Bu zat Bir şehirli e, Bir kültür adamı Bir medeniyet adamı Ve bir sanatkar Ve aynı zamanda bir bilge düşünüyor Onun mesela şehir hakkında Aklımda kalan şöyle İnsani bir şehirden bahsederken Diyordu ki bir şehir öyle olmalı ki siz yürüme mesafesi içerisinde bütün ihtiyaçlarınızı temin edebilmelisiniz. Yürüme mesafesi içerisinde yani bisiklet veya ben ona bir de bisikleti de katıyorum Kuzey Avrupa şehirlerinde gördüğüm için Viyana'da da var Hakeza yani yürüme mesafesi içerisinde i̇şte o zaman işte bir başından bir başına e, Diyelim ki işte bir kilometre, en çok iki kilometre olan bir kare düşününü yani. Bunun içerisinde bütün ihtiyaçlar var. Daha mübrem ihtiyaçları için e, tramvay veya tren. Bu pratik şeyler bunlar. Böyle yaptığınız zaman o şehirde yaşama e, şartları kolaylaşıyor insan için. Ben ona Turgut Bey'de de vardı da hatırlatmak babında söylüyorum. Bizim mutlaka ve mutlaka beşer olarak, Müslümanlar olarak tabiatla yani yakadılmış alemle teması kesmememiz lazım. Bu da özellikle toprakla ve sema ile ve su ile teması kesmememiz lazım. Bir önceki programda sanattan bahsettik. Yüce sanatı Gökyüzünde, semada, arzda, çünkü diriliyor ve ölüyor, diriliyor ve ölüyor ve su hayat kaynağı. Geçen de bir yazım mı böyle? Şimdi adim bayağı da çok yazmışım dedim kendi kendime. Şehirdeki sudan bahsederken e, demişim ki batı şehirlerinde su vardır ama orada fonksiyoneldir, işlevseldir su. Hı -hı. Bizde su fonksiyonelin ötesinde işlevsel olmakla beraber Aynı zamanda simgeseldir Hı -hı. Çünkü hayat, Nasıl bir simge hocam Çünkü Hı -hı. hayatın kaynağı sudur Hı -hı. Akar çeşme Bizde simgedir Hı -hı. O çeşmenin bir kitabesi simgedir Efendim su ziyan oluyor Hayır o su ziyan olmaz Deveran eder Siz o suyu kürletmezseniz o su deveran eder Hiç Hı -hı. ziyan olmaz İnsan suyu kullanır ama kirletemez. Kirletmemesi lazım. Suyu kullanacağız. Ve kullanırken de mesela eskiler su gibi aziz ol. Bu çok mühim bir Hı -hı. dua. Su, suyun niye? Çünkü hayatın kaynağı su. Ve minel mai külli şeyin hay. Hayatın kaynağı su. Her şeyi evet. kaynağı su. Sudan yani, yarattık. Sudan yarattık. Evet yani böyle bir hadise. Dolayısıyla peki böyle bir şehir, yani yürüyerek her işimizi halledebileceğimiz daha büyük ihtiyaçlar için hemen bir rahat bir kamu vasıtasıyla ulaşabileceğimiz bir şehirsel yapılanma söz konusu olabilir mi? Benim bu tip sorulara hemen cevabım neden olmasın? Bunu açayım biraz isterseniz. Bu modern kapitalizm, bu Amerikan pragmatik kapitalizminden söz ediyorum özellikle, bize öyle şartlandırdı ki, benim sunduğum çözümün dışında bir başka çözüm yoktur. Hı hı. Bu mottoya biz düşünmeden iman ettik. Ya bu, ya hiç. Hı hı. Ee, i̇yi kötü işte okumaya çalıştım hala, o devam ediyor artık okumamam lazım ama e, okuyoruz yani o da benim kaderim ondan sonra Roma'yı düşünüyorum muhteşem Roma miladın hı hı. ilk iki asrı Roma'nın yıkılacağı kimsenin aklına gelmiyor good emperor diyorlar beş tane muhteşem imparator ardı ardına geliyor mesela bizde işte Yavuz gelmiş kanuni gelmiş sarı selim e, üçüncü ...Murat veya Mehmet... ...ondan sonra gene ...iki tane muhteşem gelmiş... Ardı ardı. Orada beş tane geliyor... ...ama üç, dördüncü... ...beşinci hasta duruma bitti... ...in itaat etti... ...yani dünyada değişmeyen... ...ikbalde sürekli kalan hiçbir güç yok... ...pek hala değişebilir diyorum... ...mühim olan biz ne yapabiliyoruz... ...böyle bir şeyi kurabilir miyiz... ...kurarız... ...iman bir rant olmaktan çıkar mı... ...pek hala çıkabilir... Şu anda iman için bir ranttır Türkiye sanayileşti Sanayileşince şehirleşmesi Bunun bir ardılıydı Mutlaka gerekiyordu Arz talep meselesi Şehre gelen nüfusa oturacak yer Bulamadınız ee, Arz yok talep müthiş İmar rantı çıktı Türkiye'nin nüfusu artık Stabilize oldu artmıyor hı hı. Bir süre sonra şehirleşme de e, Duracak O zaman şimdi, dediğim, şimdi oldu işte o Büyük yatırımlar yapıldı binalar Binalar boş Niye çünkü talep yok İşte onu bir manada eritmeye çalışıyorlar Şu veya bu şeylerle Teşviklerle nereye kadar Bilemem ama o, o binaların Hiçbirisinde insan Yaşamaz Yaşamaktan kastım insan yaşamaz diyorum Yani yaşamaktan kastım fizyolojik Yaşama değil O, o da yok da ruhen yaşamaz Yani niye çünkü orada tabiatla ilişki yok. Sema ile ilişki yok. Ya pencereyi açıp temiz hava alamıyorsunuz diye efendim bina klimatize edilmiş diyorlar yani. Kendimi cenderede, zindanda hissediyorum yani. Gökyüzünü göremiyorsunuz. Bir güneş kırıcı paneller var diyorlar. Aşağı Hı. bakıyorsunuz insanlar minicik görünüyor. Kukla gibi. Bilmem kaçıncı kattasınız. Toprağa basamıyorsunuz. Vesaire yani. Niye? Şu kadar rant, bu kadar bilmem ne, işte şöyle böyle vesaire vesaire. Komşuluk ilişkisi yok. Yani bütün bunlar şu anda başımıza gelen bir hadise. Ama bunlardan çıkıp Turgut Bey'in söylediği gibi insani şehir. Yani yürüyerek gidebileceğiniz şehir, iki insan görebileceğiniz şehir, işlerinizi halledebileceğiniz bir şehir. Tabiatlı iki katlı evler diyordu hoca bir şey yaptıydık bizim Birlik Vakfı'nda büyük bir çalışma yaptıydık o zaman aile bakanlığı yoktu da aile kurumu vardı destekledi bizi Türkiye'nin yüzde doksanı Türkiye çapında üç bin veya beş bin tam hatırlamıyorum raporları bende vardı herkes küçük olsun müstakil olsun bahçeli olsun benim evim olsun istiyordu yani. ama böyle ister insan gider apartman dairesine alır çünkü akış o Bilir yani onun olmayacağını. Bu akış tersine döner mi? Niye dönmez? Nasıl döner? Odur düşüneceğiz. Neticede yani e, insanı rahat ettirecek olan şehir. Bu tamamen maddi rahatlıktan. Ki manevi rahatlık zaten hı hı. maddi rahatlıkla çok yakın iç içe. Yürüyerek dolaşabileceğiniz tabiatla olan alakanızı semayla arzla, toprakla ve suyla alakanızı kesmeyeceğiniz, tabii ki insanlarla ilfet edebileceğiniz ve her işinizi mektebi, medessesi, iş yeri kendi içinde. Ufak sağlık hocağı. Büyük şey olursa çok kolay erişilebilecek bir merkez. Yıldız şeyi vardır. Merkez ortada etrafında çiçek gibi dağılmış küçük şehirler diyordu Turgut Hoca. Bu mümkün. Türkiye'nin arazisi hmm. bol. Hı hı. Tarım arazileri maalesef düz olduğu için şehir olduğu depremde gayet hasarlı. Yani uydu şehirler uydu şehir. kurmayı mı e, tavsiye ediyorsunuz? Mesela İstanbul'un fetihten sonraki ilk şeyi uydu şehir şeyidir. bir merkez var. Etrafında küçük küçük o erişilebilir mahalleler oluşmuştur. Hı. Ve bunların her birisinde merkez bir küçük külliyedir. Fethihten 10 sene sonra 1463'te Fatih bir ferman çıkarıyor. Niye 10 sene bekliyor? Çünkü şehir ancak kendini topluyor organizma. Kimse kimseniz bilirsiniz yani. Mesela ameliyat oluyorsunuz bir iki ayda topluyorsunuz. Ruhta öyle değil mi? Yani Tabii. bir size hasarlı bir danışan Tabii. geliyor. Onun kendini toplaması belki daha uzun sürüyor. Yıllar bir, alabiliyor. Yıllar Tabii. alabiliyor. Hı hı. Belki en kısası 6 ay. Tabii. Plan bir kendine hı hı. geliyor ondan sonra müdahale edebiliyorsunuz. ...organ bir kendine gelsin... ...ferman da şöyle... ...ey ricalim diyor Fatih... ...yani ben mealen aktarayım... ...bu iş bitti... ...şimdi iş bize geliyor diyor... ...hadi bakalım diyor siz... ...bulunduğunuz mahallelere seçin... ...nereyi istiyorsanız... ...ve birer küçük külliye yapın... ...mescit, medresesi... ...haziresi, çeşmesi... ...ve meydanı ile bunlar başlıyor... ...ve işte isimler konumaya başlıyor. kendisinden de veriyorlar. O merkezi yap, imaret yapılıyor. E, Yapılınca etrafında insanlar kümeleniyorlar. Benim mesela küçüklüğümde İstanbul'daki ben Bayezid'de doğdum. Annem Fatih'te, Atikal'de oturuyordu. Hı -hı. Mektepte bizim konuşuldu. İlk okulda mahalle maçı. Mahalleler arası çocuklar maç yaparlardı. Benim gözlüğüm vardı. Hı -hı. Beni almazlardı. Senin gözlüğün Hı -hı. var. Hı -hı. Sen beceremezsin derlerdi. Çok da üzülürdüm. Mahalle maçı. Takımlar arası. Mahalle kavgası da. bana biz katılmazdı da. Hı ama hı. Mahalle maçını çok iyi biliyorum. Neticede bu mümkün. E, batı'ya gittiğim zaman ben bunu gördüm. Yani adamlar pek hala yapıyorlar. Niye? Nüfus stabilize olmuş. Artık fazla evet. şehirleşme yok. Köyler belli bir noktada duruyor. Hala var köyler. Belli bir seviyeye erişmiş. Şimdi Türkiye'de köylerde o seviye var artık yani. Bütün bunlar e, maddi manada bir Refah sağlıyor bir konfor sağlıyor ama o altyapı şart çünkü ruhun yani bir takım hazları tatması kitlesel manada söylüyorum hı hı. maddi şartların belli bir noktaya gelmesiyle mümkün olabiliyor. Çok seçkin ruhlar için maddi şartlar mühim değil ama kitlede bir maneviyat arıyorsak maddi şartların bir noktaya gelmesi lazım bu yayın arasında konuşurken siz bir takım mahallelerden bahsettiniz, kanser hücresi gibi dediniz böyle yayılıyor o hmm. mahallede sağlıklı bir ruhun yetişmesi mümkün değil söylediniz aynı kanaltayım hocam şimdi Japonlar yeni bir şifa yöntemi geliştirmişler bu şifa yöntemi ağaçlara sarılmak ya. çok akıllıca hakikaten insanda tabiatta insanı onaran bir şey var ben çok bunaldığım zaman bir yeşillik bulabilirsem çok ferahlıyorum. Yani bir ormanda yürüyüş yapabilirsem işte tek tük. Ormanlarımız var da kullanamıyoruz. Kullanamıyoruz. Yani enteresan bir şekilde e, onların içine giremiyoruz. Girersek belki de çok kirletiyoruz diye e, düzenlemeler yapılmış. Yeni yeni açılmaya başlandı. Evet. Yeni evet. yeni açılmaya başlandı. E, i̇nsan... E, bir ağacın gölgesinde serinlerken bir ağaca dokunduğu zaman bir yaprağı eline alıp e, onu böyle okşadığı zaman e, o negatif enerji adeta boşalıyor evet. e, gidiyor içinden. E, şimdi bu kanser gibi çoğalan mahallelere baktığınız zaman ne yeşillik var hocam ne boşluk var. Hani mahalle arasında çocukların futbol oyuncağı arsalar da kalmadı. Yok. Her yer tıklım tıklım. Ve, mahrem, ve mahremiyet. Ve mahremiyet yok. yok. Herkes birbirinin evinin içini görüyor. Ses mahremiyeti çok mühimdir. O görme tamam. o fevkalade kötü zaten de evet. ses mahremiyeti de çok hiç hiç, hiç yok yani. Hocam yani öyle enteresan şeyler ki bazen ruhsal sıkıntılara yol açıyor. Bir tane e, hanımefendi e, şikayet ediyordu, ediyordu bana geçen gün. ...benim konuştuklarımı... ...duyup diyor, komşum diyor... ...cevap yetiştiriyor bana diyor... ...yukarıdan diyor. Bu ne kadar feci bir şey Tabii. yani... ...insanın e, evi demek... ...ne demek, yuvanı demek, ne demek... ...dış dünyanın tekinsizliğinden bizi koruyan yer demek. İşte o kadar. Sığınıyorsunuz tabi Tabii, sığındığımız, iltica ettiğimiz... Evet. ...yakınlık hissini... ...alabildiğine yoğun yaşadığımız... ...ve bizi yeniden şarj eden... ...dış dünyaya bırakmadan önce... E, ...bizi onaran, tamir eden yer demek. Evet. Her gün gidiyoruz dış dünyaya, bir şeyler oluyor. Kolumuz, kanadımız kırık, dönüyoruz. Orada anamızın e, şefkatiyle, e, evladımızın şefkatiyle, eşimizin şefkatiyle... ...kendimizi onarıp yeniden dışarı çıkacak gücü buluyoruz. Veya bizim gibiler artık da maziye sığınarak, eskileri hatırlayarak rahat ediyoruz. Hatıraların biz. kutsi saatinde yaşıyoruz evet, diyorsunuz. Biz. Ahmet ol? Haşim. Ahmet Haşim. Evet. Şimdi siz öyle söylediniz de Hı -hı. Bakın aklıma geldi Ben ona yetiştim Mesela eskiler Bir vakit namazı e, Camide mahalle mescidinde Hı -hı. Kılar, Kılarlardı Bu tabi ki yani Bir farzın edasıdır da çok mühim bir, hocam. bir farzın edasıdır Ona hiçbir itirazımız olmaz Mümkün değil ama Hı -hı. aynı Noktadan baktığımız zaman Aynı zamanda bir yeniden Hayata dönüş Yeniden dirilme hı hı. yani dünya güllü gışını bir kenara koyup e, bir akşam namazı işten çıktı e, akşam namazı işte okunuyor bazen yatsı mescide uğruyor orada bir 15-20 dakika sonra eve geliyor. Bu çok büyük bir yapılan. Hem orada bir sosyal ağla evet. bağ kuruyor yeniden. E, mahalle arkadaşlarıyla, mescit arkadaşlarıyla evet. tazeleniyor. Evet. Bir yüzlen e, evet. bakışıyor. E, bir çift kelam kibar ediyor. Evet. Değil mi? Ve, ve de farklı bir atmosfere giriyor. Şunu görüyorduk mesela ben mesela hatırlarım Hı -hı. onu işte Vefa'ya gidiyorum. Liseye, Hı -hı. E, teknik üniversiteye gidiyorum yani işte bu ...50'lerin ve 60'ların ortası hı hı. bir 8-10 sene diyelim. İstanbul'da bir iş annem veya peder yollamış bir yere ve akşam ezanı okunu ben bir mescide girerim küf kokar, benim soğuk bir suyla abdest tazeleyeceksiniz filan girersiniz. Sobayı mezen efendi yakmıştır. Evet soba çıtır dar ve çın çın bir saat ve bir anda hayat durmuştur sizin için. Hep beni işte. bir atmosferdeseler. Evet. Bir imam efendi gelir. Mütevazı bir mahalle imamıdır o. Tabii. Sesi parlak değildir. Ama hali tavrı sizi yakalar. Neden? Adam müstahalidir. O hayat ona yetmektedir. Ve adam mutludur. Onu görürsünüz. Hı -hı. O da sizi görür. Ben mesela hani e, mihra bir takabbelallah. Onu çok hoşuma giderdi. Beklerdim bana da takabbelallah desin. Söylerlerdi. Genç bir delikanlı. Hoşlarına da giderdi yani. Hı -hı. Bir gencin camiye gelmesi. Sonra tekrar dışarı çıkıp ...tazelenmiş, sen deseler ki bana... ...akşam namazından çıktın... ...yeni bir gün yeni başlıyor yahu derdim ben... ...böyle... ...tabii bir tekkeyi söylemiyorum... ...o ayrı bir hadise... ...eski insanların mutlaka... Hı -hı. ...ya mürit ya muhib olarak bir tekke iltisakı vardı... Hı -hı. ...en azından önünden geçerken... ...efendiye... E, ...niyas penceresinde bir... ...fatiha gönderirlerdi yani... Hocam o aslında... Daha psikolojik dile tercüme edeyim ben onu. Buyurun. Yani metafizik anlamından arındırarak dahi o kadar kıymetli bir şey ki. Ee, bu şu demek. Ben bir sosyal ağın içindeyim. Hı hı. Benim gözettiğim insanlar var. Beni gözeten insanlar var. Yarın bir gün dara düşsem, sıkıntıya düşsem bana imdad edecek insanlar var. Ee, beni seven insanlarla beraberim. Emniyet bulduğum insanlarla ha, beraberim. Değil mi? ...gönülden dünya menfaati... ...dünya bağı olmaksızın... E, ...bunu aşan bir sevgi var aramızda... ...demek ki ben... ...iyi ki varım bu dünyada... Evet. ...bu hisleri bize veren çok kıymetli bir şey... ...mahalle de böyle bir şeydi... Tabii. ...mahallenin bir parçası olarak... ...bu ruhani arkadaşlık, Tabii. bu manevi... ...arkadaşlık Tabii. da yine... E, ...çok kıymetli bir şey... ...David Putnam evet. diye bir e, sosyolog... E, ...Amerika'da... E, ...bir araştırma yapıyor... ...ve... E, Bowling Alone diye çok mühim bir kitap yazıyor. E, artık klasik e, kitaplar arasına girmiş bir kitap. E, yalnız başına bowling oynamak. Hmm. E, önceden Amerika'da da bizim cami cemaatinin birbirine tutkun olması, işte e, bir e, tarikat etrafında arkadaşlıklar oluşması, bir yol etrafında dostluklar oluşması gibi orada da... Ee, ...mahalleler arasında bowling maçları olurmuş. Hmm. Herkes mahalle olarak böyle büyük bir şeyle katılırmış. Orada sosyalleşirmiş filan. Zaman içinde buna sosyal sermaye diyor Putnam. Beşeri sermaye veya sosyal sermaye. Ee, yavaş yavaş işte hayatın daha karmaşıklaşması, hızlanmasıyla beraber... ...bu aynı sizin anlattığınız mahalleler arası futbol müsabakalarının kaybolması gibi... ...bunlar da kaybolmuş ve artık insanlar tek başına bowling oynamaya <gülüyor> başlamışlar. <gülüyor> Orada bowling alone diyor, bu yalnız başına bowling oynamak. Orada iki tür bağdan bahsediyor. Bir köprüler kuran bağ, bir de yakın e, efendim dostlarımıza, çevremizle kurduğumuz bağlar. Bir köprüler, bir bağlar. E, köprüler kurduğumuz insanlar küçük networkler, küçük şebekelerle... ...daha sonra başka şebekelerle de... ...köprü kurabiliyoruz. Yani hmm. küçük şebekelerimiz var... ...bu şebekeden... ...diğer şebekeye bağ kurabiliyoruz. Günümüz şehrinde hocam... ...sizin az önce bahsettiğiniz... ...insanları bir araya getiren... ...imkanlar giderek kayboluyor. Hiç yok. Komşu, komşuya düşman. Komşu, komşudan kötülük bekliyor. Komşu... ...ötekinin... Mutlaka kendini her an bir punduna getirse kötülük yapabilecek bir varlık olduğu bilgisiyle zehirlenmiş durumda. En azından şöyle yani benden daha iyi olmasın arabası. Haset tabii. Giydiği esvap, evindeki mefruşat, yaptığı tatil. Tabii. Yediği yemek. Çok kötü bir şey bu. Olsun yahu sana da verir biraz. Bir büyük şey buyurmuşlar ki bir bana vermeyeceksen beni sevenlere ver. <gülüyor> ne güzel. Çünkü onlar bana verirler diyorlar. <gülüyor> Eyvallah. Evet, yani vallahi. evet. naz Yaz, Niyaz. diyor. Evet, evet. da ediyor. Evet. Tabii. Ben bu şeyi çok seviyorum. Ee, aslında bizim tasavvufu literatüre de baktığınız zaman hocam çok cilveli bir dil görüyorsunuz. Değil mi? Cenab-ı Hak'la her an konuşma Tabii. halinde her an bir cilveleşme evet. halinde hani diyorlar ya el işte gö gönül hak ile oynaşta ee, o oynaş halini çok kıymetli buluyorum o kadar yakın hissediyor ki Tabii. O kime, kadar kime, yakın hissediyor kime söyleyeceğiz ki, başka kime söyleyeceğiz, kime söyleyeceğiz? yani kime böyle başkan? bir Cenab-ı Hakk'ı böyle daha Hristiyanların böyle tasavvurati gibi göklerdeki uzak sert baba tanrı ...gibi tasavvur etmiyorlar... ...her an yanı başında... Tabii. ...her an onu dinleyen... E, şah, damarından tabii, daha yakın. ...şah damarından daha yakın... ...her an onu işiten... Tabii. ...ona cevap veren... Tabii. ...onunla konuşan... Tabii. ...çok yakın bir varlık olarak algılama var... ...işte şehirde de... ...bunu biz mekanı yansımış olarak görüyorduk... ...camilerde... ...tekkelerde ve ailemiz içerisinde... ...yani... ...o çok önemli bir hadiseydi... Ve tabii ki o sosyal komüneti konu komşu meselesi. Hı hı. Hani komşu malum hadis-i şerif. Yani az kalsın yani komşu o kadar yakın Cenab-ı Allah ta tavsiye buyuruyor ki e, mirasa da ortak olacak zannettim buyur Hazreti Peygamber komşu için yani böyle. Ama neden? Çünkü komşu komşuya emanet olarak biz öyle öğrendik. Yani bir komşu mesela ev alma komşu al. Tabii. Biz atasözü bu Türkçe'de. Tabii. Ama şöyle hı hı. hayatı paylaşıyorsunuz. Kimin evladı, akrabaya, tuallikat ve komşularınızla. Ve komşu komşuya emanet. Çünkü insan insana emanet. Komşu komşuya mirasçı olacak zannettim diyor evet. Hazreti evet, Peygamber. Evet. evet. evet. <gülüyor> Olmadı Allah'tan. Eyvallah. Ama yani şöyle zamanı paylaşıyorsunuz, mekanı paylaşıyorsunuz, hatırayı paylaşıyorsunuz ve hayatı paylaşıyorsunuz komşularınızla. Hocam bu ım, hani bir hadis-i şerif var ya aranızda selamlaşmayı yayınız diye. Aa, Modern şehirde en çok yaralanan şeylerden bir tanesi bu. Ah, bir baş selamını bile birbirimize esirger ah, oldu tebessüm. Ah. Mahir. Tebessümü Mahir. esirger oldu. Mahir hocanın selam makalesi ama ya Rabbi. Aa. Mahir. Onu atlamışım ben hocam. Mahir izin selam makalesi. Hı -hı. Hemen not alıyorum. Yani. Ya bunu herkesin okuması lazım. Hı -hı. Ee, özellikle çağmızdaki insanların e, okuması lazım Ahhir hocanı Selam makalesi ve herkese selam veriliyor herkese herkese uslu buna usulüne göre Selam bir emanettir selamı ziyan etmeyin buyuruyor hoca insan da bir emaneti insan diyor Hı -hı. emaneti eline tevdi edin Evet gayrimüslim ya başka ...şuna başka, buna başka... ...vesaireye başka... vesaire başka... Ya. ...emaneti ehline verin... E ...ehline verin... ...pazarcı esnafına pazar ola diyeceksiniz diyor... Hı -hı. ...balık tutarsa rast gelsin... ...diyeceksiniz diyor... Falan. ...yani böyle... İşte ...gaydı Müslüman'da var şimdi ben unuttum detaylarını... ...selamda diyordu... ...iki tane mühim mesaj vardı... ...birisi Hı -hı. bir Müslüman... ...Müslümana selam verdiği zaman... Hı -hı. Veya gayrimüşleme, benden sana bir zarar gelmez. Tabii. İkinci mesaj, ben senin için hayır niyazda, hayır dilekte bulunuyorum. Benden sana bir zarar gelmez, gelmez ve ben senin için hayır dilekte, hayır dilekte bulunuyorum. Hayır dilekte bulunuyorum. Yani nötr değilim senin için. Niye? Çünkü o da aynı Allah'ın kulu. Seni yaratan. Halik, halik tek. Başkası yok. O da bir kelemi ifade getirir, sen önüne geçi verir diyordu hoca. Hiç büyütme diyordu kendine. Hmm, tabii, tabii. Ya. İşte bunlarla büyüyen bir çocuk böyle oluyor sonunda. Eyvallah ya. hocam <gülüyor> ne, ne güzel. Ne, yani ne, ne kadar abi. şanslısınız e, hmm. cana Hakk'ın lütfu. Bunlarla büyüyen bir çocuk evet, evet. sakal saçsa sakallı ağrım hala bunları söylüyor yani. <gülüyor> ne desin başka? Güzel değil mi? Sizin e, tevazu en e, de olsa öyle, öyle. E, söylediğiniz Tevazuenen çok güzel yok. bir şey var. Ben pek çok şeyi sizden işitiyorum. Burada notlara. Demek notlar ki Allah arıyorum. öyle yazmış. E, çok şükür. E, çok şükür. E, siz de dersiniz ki bizde bir şey biz ben bir kendimden bir şey katmıyorum. E, Büyüklerden aynen. duyduğumu A naklediyorum e, öyle, dersiniz. Öyle, öyle. Bugünün yani. diliyle belki söylüyorum yani. Bugün Türkçesiyle, bugünün jargonunda yeni şeyler söylüyorum. Siz de böyle yapacaksınız ki yapıyorsunuz. Siz de böyle yapacaksınız. Bize de öyle derlerdi yani Evet, Herkes büyüklerinden duyduğunun akletse bu zincir kaybolması hocam çok kıymetli. Bu, bu hayatın yaşanmışlığı bu. Efendim işte hatıra halinizde bulunsun. Hı -hı. Şey baba böyle söylüyor. Değil oluyorsunuz. Lazım olur diyor sonra. Evetim mahfuzatınızda bulunsun. Eskiden mahfuzat ve metrukat. Mahfuzat ne ve, kadar güzel bir söz. Me ve metrukat vardı. Ne kadar güzel. Yaşarken söz. mahfuzat. Bu dünyada göçünce metrukat oluyor o. Terk, terk ettikleriniz <gülüyor> Eyvallah. Bazısı yaşarken de atı olur. Terk eder. Yani biz e, terk ediyoruz ama birileri buluyor hocam. Bulur. Tabii. Gömülü Bulur. bir hazine. Bulur. Tabii. Arıyor çünkü ihtiyacı var. Da bilmiyor neye ihtiyacı var. Defineye bir malik de ma viraneler ma var. Mahir hocam menlem yazık bilmez yazık derdi. Yani tatmadı bilsin diyor yani. Tabii. Ama ihtiyacı var. Tatmanı ki Adını söyleyemez ama ihtiyacı var. İşte şehir. Bizim Müslüman şehri bu ihtiyacı insanlara hissettiren, anlatan, tattıran, imkanlar sunan şehirdir. şehirdi. Ben mesela şimdi soruyorum. Birçok yeni Hı -hı. cami yapılıyor elhamdülillah. Yahu bunların haziresi nerede diyorum. Hı -hı. Ne diyorlar? Hazire ne demek? Yani mezarlık. Ha diyorlar o şeyde Edirne kapısında ...o da şimdi şehrin içinde kaldı... ...bilmem umulmadık bir yerde filan... ...ya olur mu diyorum... ...caminin haziresi... o yok diyorlar... ...bu kıymetli... ...işte altına e, kitapçı yapacağız... ...otopark yapacağız, kafe yapacağız... ...yapın... ...bir itirazım yok... ...bak imaret sormuyorum... Haz, ...hazire sormuyorum, imaret de sorabilirim... Hmm. ...sebil de sorabilirim... Onları, ...onları ilk defa burada söylüyorum... ...erkan mikrofonlarına... ...bu caminin imareti nerede... Bu caminin Sebil'i nerede? Evet. Hiç unutmuyorum böyle araba kullandığım yıllar 30 Hı -hı. sene önce, 20 sene önce İstanbul'da Topkapı'dan indim Edirne kapısına çıkıyorum. Trafik çok sıkışık. Çocuk su satıyor. İlk defa orada böyle gördüm. Belki evvelden de gördüm de hatırlamıyorum. 1 lira mı? 100 lira ümmeti Muhammed susamış. Çocuk su satıyor. Aklıma geldi. <Gülüyor> i̇şte eskiden sebiller malum sabit gidip içiyorsunuz. Ya o trafikte sebil ulan yapan yok mu? Kimsin ben tuzsuz deli begerim? Ümmeti Muhammed'e şu diye Yüce'ünden için ya o ne olacak yani? Birisi ona üç beş kuruş koysun cebine. Söylemesin kim olduğunu da. Öyle çocuklar var. Dağıtsın. Dağıtsın. yani. Trafikte mus satıyor. Ne kaç bedava ya ne olacak işte mus? Ab sen diye sen diye. Fındık satıyor yani. O çocuğun riskiniyorsa onu koysunlar cebine. Birisi... Bu kadar değişik bir resim olur değil mi? Yıllar önce... Bir dost anlattı. E, isim vermiyoruz bu televizyonlar, radyolar. Eskiden tabii dost sohbetinde... isim de verilirdi de ki teşvik olsun diye. Muharrem'de aşure dağıtmışlar... Bağdat Caddesi'nde. 10 bin tabak. Oo. Herkes yemiş. Hmm. Teşekkür eden var... Nedir bu on muhareme bilmeyen var. Buraya da mı geldiniz? Ha diye var ama yine yiyor. Aşağı şöyle yiyor yani. Bir ki öyle oldu sonra olmadı dedi. Demek ki kısmet değilmiş yani. Ama bizim Sebil şehir ve Sebil. İçişedir bunlar. Ondan sonra. Ve birbirimizi emin kılıyoruz şehri. tabii. Tabii. tabii. Ya yani ben senin iyiliğini esenliğini gözetiyorum demiş oluyoruz. Acilen ihtiyacın var, Tabii. buyurun yani. Evet. Akar. Senin için buradayım, dara düştüğünde buradayım. Evet. Ee, bu şehir beraber yaşadığımız bir yer. Biz birbirimizin rakibi, düşmanı değiliz, değiliz. demiş oluyor. Akar Çeşme eskiden içiyorduk. Hatta üçüdüm şifadır içtelerdi yani. Eşin trafik akıyor, çeşme akmıyor artık. ...e çık yola sen de hamidiye suyu... ...plastik şişe de dağıt en azından... ...o çocuk çağızı da cebine neyse onun... ...hasılatı koy... ...ümmeti Muhammed... ...bütün insanlar zaten ümmeti Muhammed... ...kimisi davet, kimisi icabet... ...davet ol, olanlar... ...biz hepsini davet ediyoruz... ...bu da diyor. pek güzel sözmüş... ...çünkü bütün peyg peygamberimiz Efendimiz... ...sallallahu aleyhi ve sellem... ...bütün insanlara bahsolundu... ...bütün hmm. insanlara... bir kavme değil... Bütün insanlara bağı solundu. İdarete rehberimiz. Buyurun, gelin. Olur inşallah. Buradan bir temeni söyleyelim. Böyle yine büyüklerimiz, efendim baba işte şöyle bilmem ne, ya peder olundu, dua yerine geçer derdi. Fedah abi de çok söylerdi. Dua yerine geçer. Şimdi fedah abi beni mededer. <gülüyor> ben gülerim, o da güler. <gülüyor> Biliyor. ...sonra misafir gidince... ...işte bu asistan üniversitede şöyle olacak... ...böyle olacak bilmem ne olacak... ...abi derim ben böyle değilim... ...sıkılıyorum zaten üniversiteden... ...olum dua ne geçsin derdim. <gülüyor> ...dua yerine geçer... ...böyle... şeydi böyle yapabiliriz azizim... ...küçük dokunuşlarla... ...tabii... tabii. ...bu mümkün... ...en azından tebessümümüzle... Tabii. ...yine araba kullandığım zamanlarda... ...bir hata yaptım... Hı -hı. Ee, Ticari araç, bunlara çok saygı duyuyorum ben hı hı. ticari araçlara. Adam ekmek parası peşinde koşuyor. Biraz hırslılar, hatta epey hırslılar. Olsun, genç çocuklar bunlar yani. Hı hı. Pencereyi açtı, baba bilmem ne. Yahu dedim sen hiç hatayı... Zannetti ki ben bir daha falcayım kendimi. Yağmur dedim sen hiç hata yapmaz mısın hayatta? Ben de bu yaşta hata yaptım, kusura bakma. Bir mahcup oldu çocuk. ...aman baba geçti dedim ama... <gülüyor> ...önüne mi kırdın, ne yaptım, unuttum şimdi yani... Hmm. yani ...ona cevap vereceğim zannetti hmm. falan... ...yapıyoruz yahu yani biz... ...hata yaparız yani... ...yumuşatmamız Bilmiyorum. lazım şehri hayatım... Ona öyle güzel bir şey... E, ...verdiniz ki, imkan verdiniz ki... ...o an... E, Yok bilerek siz, yapmadım, yapmadım yani... Yok bilerek yapmadınız... E, ...fakat ona... ...o an bir başkasının halini... ...anlama imkanı verdiniz... Böylece ikinci bir defa böyle bir durumla karşılaştığı zaman baba demeden önce düşünecek. Psikolojik olarak böyle, Psikolojik olarak, böyle çalışıyor. Tabii yani ondaki empati melekesini harekete geçirdiniz bir defa artık o yerinde durmaz. Hmm. Bir daha kendini göstermek ister. Hmm. İşte şehirde yapmamız gereken bir şey bu belki. Buyur sen geç. Tabii buyur geç, şey kardeşim. geç kardeşim. Tamam. Mesela e, dediniz ya ticari e, araçlar. Çok saygı ar duyuyorum o çocuklara. E bugünlerde mesela onlarla ilgili çok yoğun bir de motosikletliler, kuryeler tabii, var. Tabii, Aman ya Rabb'imler. Yani çok çok çok, çok dua öön, ediyorum onlara. Allah yardımcıları olsun çünkü ben e, her ay birkaç tanesini yerde görüyorum. Allah muhafaza. E, maalesef e, görülmüyorlar aynalardan. Kör noktaları oluyor ya, aynaların ve e, yüksek arabalarda göremiyor. Çok tabii. onlar şey kalıyorlar Allah muhafaza ya. Ee, Ve insanlar zannederim bu, bu yemek solmuş falan diyorlar. Onlar hitap ediyorlar. O, o olmuyor aman yarabbim. Kimi insanların e, şehirde çilesi yüksek. Yani mesela şoförlerin. Çok. 8 saat, 10 saat, 12 saat Çok. bu trafikte araç kullanmak. Çok. Motosiklet kullanmak. Evet. Değil mi? E, onlara karşı daha müşrik, daha evet. e, hamiyetperver olmamız evet. lazım. Evet, evet. O, Birbirimize karşı da öyle. Tabii. Tabii. Emniyet şeritlerini çok kolay suistimal ediyoruz mesela. Evet. O bir kul hakkıdır. Yani evet. Bu şekilde şehri birbirimize yaşanmaz kılan bizleriz hocam. Galiba biraz haklısınız yani doğru, doğru. Kendi içimizdeki o süfli tabiatı çok serbest bıraktığımız zaman hayatı birbirimize dar ediyoruz. Ama edep noktayı nazarından yaklaşsak ve empati hadi biraz psikoloji diliyle konuşalım. Tabii tabii. Şöyle desem yani bir taksiciyle... burun buruna geldim adam haksız bile olsa geç arkadaş ya, ya var bu adam da ya. 12 saat burada direksiyon sallıyor. yazıklıdır bir ekmek parası Yazıktır. için, yani <gülüyor> ekmek parası tabii, tabii. için. Ee, ben yutayım lafımı desem bitti o kadar bitti bitti ben şimdi uzun yol elhamdülillah kullanıyorum büyük teğz duyuyorum Türkiye'nin yolları çok güzelleşti yani ben 50 senedir araba kullanıyorum yani 57 geçtik Türkiye'nin yolları elhamdülillah. Hemen kamyondu, otobüstü. Mesela arkadan geliyor. Dörtlüleri yakmış veya e, selektör yapıyor. Hemen kenara çekiliyorum. Geç arkadaş. Emekliyim. Sağlığım yerinde. Vakitle fazla mukayyet değilim. Yol senin. Buyur, geç. Ya, bunu yapalım ya. Şehirde de yapalım yani. Tabii. tabii. Bazı insanlar da daha imkan vermiş. Tabii. Sağlık vermiş, para vermiş. Gidip 3-5 dakika önce 10 dakika hatta yarım saat gidip Mala yani iştirak edeceğini Zamanın bereketi zaten ben onu denedim Allah verirse oluyor Zamanın bereketi Çalışma masasının üzeri Evrak dolu yapılacak işler var Elim gitmiyor Gitmiyor Okuyorum kendime etrafıma Açılmıyor Sonra bir anda açılıyor Nasıl oluyor bu iş psikolojik olarak diyorsunuz siz. Ben de diyorum ki Bir switch var Unuttuk diye çeviriyor birisi ...oturup okup yapıyorsun. Beden yoruluyor, ruh hala orada... ...dün akşam öyle oldu. Sultan Mahmut devrini okudum, bitirdim. Sultan Mecid, hagaret dedim ama... ...beden diyor ki, yok diyor, tamam. Hmm. Bana da diyor bir pay ayır... ...şimdi git, git diyor, istirahate çekil. Nereden okuyorsunuz hocam? Bu şeyden... ...bu musiki üzerine bir şey hmm. yaparken... ...ben İsmail dedeyi... ...sadece yani... ...kuru biyografi değil... ...geldiği yetiştiği dönem... Hı hı. ...filan filan... Ee, ...İsmail Hami Bey'in... ...İsmail Hami Danışman'ın... ...o çok e, hem mufassal... ...hem e, muhtasar yazmış... ...büyük tarihi... ...kırılmaları... ...oradan okudum Sultan Mahmud'u... ...Sultan Mahmud çok enteresan bir adam... ikinci Mahmud... ...yani e, çok zor bir dönem o... E, Beden, bedenin de hakkını vereceğiz yani ama şehre böyle baktığımız zaman e, inşallah bu şehirde güzelleşecek yani ama biz güzelleşirsek şehir güzelleşecek evet, çok, çok küçük güzel dokunuşlar oldu. hiç öyle büyüğe gerek yok çok küçük Hı -hı. dokunuşlarla hayatı kendimize güzel hale getireceğiz e, ama böyle bir negatif deneyim yaşadım gene çok sevdiğim kıramadığım bir dost ee, beraber çıkalım dedi bir ikramda bulunmak istiyor fakir dedim ki hidil korusuna götür beni biraz sonbaharın bu güzel günleri bitiyor kış geliyor dolaşayım baba dedi sizi daha güzel bir yere götüreyim bilmem ne filan baktım ki yani gönlü onu istiyor bir AVM'ye gittik üst katına çıktık hakikaten muhteşem şaşalı bir yer Efendim işte yemek ikram etti filan ama biraz evvel de burada geçti yani... ...sonbahar yapraklarında... Hmm. ...hışırtı yürüyemedim. Allah'tan bizim ev... ...bir basit ev de köyde... ...sonbaharı görebiliyorum ama insan bir... ...koruda yaprakların arası... ...yürümek, yürümek de istiyor, istiyor yani. Ee, çok Ben her zaman hayata öyle yetiştim zaten... ...Emit var bakmayı öğrendim. Hiçbir zaman bedbeğin olmadık... ...biz hayata karşı... ...ama bu küçük dokunuşlarla... Bu biraz sözüne sözünü ettiğimiz insanlara riayet ederek kuryelere, ticari araç çünkü patron diyor ki git bunun memlere yetişti şunu dağıt bunu et diyor yani çocuk ne yapsın bu trafik altındaki araba belli yükü belli o da işte oradan yürüyor buradan çıkıyor en azından kendim için söyleyeyim vakitle böyle bir şeyim yok emekliyim elhamdülillah Hocam, insan ilişkilerinde letafete susamış durumdayız. Aa, ne kadar güzel bir kelime. Letafet. Geçtiğimiz günlerde bir e, sosyal medyada bir video yayıldı. E, i̇kisi de farklı dünya görüşlerine mensup olduğu anlaşılan biri sarıklı, cübbeli... E, bir hazret. E, bir hazret. <gülüyor> e, biri de... Mevcut şeyi eleştiren olan biteni eleştiren bir arkadaş. Birisi de uzaktan bunları şey yapıyor bunların atışmalarını. Bir beyefendi yani. Bir beyefendi. Bunlar ikisi sabahın köründe işe gidiyorlar. İkisi de emekçi. İkisi emekçi. İkisi de emekçi. Sabahın köründe altıda altı buçukta metrobüze binmişler bir yere gidiyorlar. Biri eleştiriyor bir şey söylüyor. Öbürü de bizim Sakallı abi de. Ona latife ile e, daha büyük meseleyi hatırlatıyor kendince tebliği de bulunuyor irşat vazifesini evet. yapıyor. O ona laf söylüyor o ona laf söylüyor ama hep böyle latifeli. E, i̇nsanlar gülüyorlar kıkırdayor sabahın e, erken saatinde. E, bu letafet mesela o videoyu seyrettiğiniz zaman bile gevşiyorsunuz. Yani ne mi? güzel diyorsunuz sabah köründe evet. adam işine gidiyor ekmeğinin peşine gidiyor. Eyvallah. Ama birbirleriyle tatlı tatlı konuşabiliyorlar. Ee, ...Rahmetli Ayşe Şas'ı anlatmıştı... Bir, Allah, rahmet e, ...Allah rahmet eylesin... Ee, ...bir... E, ...derviş... E, ...abi diyelim... ...onun da e, hürmet ettiği kişilerden bir tanesi... E, ...bir otobüse biniyor... ...bakıyor herkesin suratı asık... ...belediye otobüsü... ...kimse kimseyle konuşmuyor... ...diyor ki şurayı biz şenlendirelim diyor... ...öndeki genç kıza bir laf atıyor... ...bir latife yapıyor... Yandaki e, neneye bir latife yapıyor. Ayakta dikilen beye bir latife yapıyor. Herkesi e, tat tat latifelerle bir gönlünü okşuyor. Bir yarım saat geçiyor. Herkes birbiriyle konuşmaya, şakalaşmaya başlıyor. Hani hal halsaridir. Halsaridir. Ee, burada hep zikrediyoruz rahmetli Fethi Bey'in lafını. Ee, biraz simyacı olmak lazım. Yani biraz girdiğimiz yere neşe, muhabbet... Taşımaması lazım. Ama bizde varsa olur o. Tabii. Bizde güzel varsa biz etrafı güzelleştiriyoruz. Öyle değil mi yani? Tabii. Olmazsa ne yapacağız yani? Bizde varsa olur yani. O bir enerjidir, o bir hazdır, o bir coşkudur. İçimiz kıpır kıpır hayata bak. Hatta söylemeye bile gerek yok. Hı -hı. Bakışlarınız ve simanız yani veçeniz bir manada etkiler insanları. Hatta jestleriniz, yürüyüş, oturuş, Çay içişiniz. Etkiler insanları yani. Ben bunu çok gördüm insanlarda. Ee, Allah ömür versin Niyazi Bey, Niyazi Sayın. o diyordu şu Üsküdar'da öyle insanlar vardı ki diyordu sokakta yürüyoruz. O da yürüyor, ben de yürüyorum. Ya ne hoş adam bu. Gitsem elini öpsem, duasını alsam derdim diyordu. Şimdi artık çok azaldı, hatta kalmadılar diyordu yani. Böyle insanlar vardı eskiden. Bunlar hayatla barışık insanlar. Bunlar kendileriyle barışık insanlar. buna Bunlar adını koyması mühim değil. Kaderle yani ilahi takdirle barışık Cenab-ı Rabbül Alemine eyvallah diyen insanlar bunlar. Adını koyamayabilir. İç dünyasında o huzur var. Hmm. Şehirde bunu küçük dokunuşlarla yansıtırsak hiç problem olmaz. Ben evet. bekleyeyim arkadaş sen buyur geç. Ben be beklerim. Birkaç defa böyle oldu. Hiç ummadığınız kadar kolay bir yere yerleşiyorsunuz, bir şey buluyorsunuz. Birisi geliyor, diyor ki şu vardı bende. Aa tam bana lazımdı. Bak hay Allah, Allah yolluyor Türkçesi bu yani. Ama peşinde düşerseniz Evet. Zorlayabilir. Yani burada yeni bir epistemoloji ortaya koyuyoruz hocam. Eyvallah. Ee, şöyle ki. <gülüyor> Bilmediğim bir kelime çıktı karşıma. <gülüyor> estağfurullah. Ee, şehrin huzursuzluğunu içimize taşıyarak kendimizi huzursuz etmek yerine... ...kendi içimizdeki huzurdan şehri nasiplendirmek, şehre kendi huzurumuzdan vermek ve... ...daha insancıl, daha barışçıl, Öyle. daha eşit, daha Hı. güvene dayalı... Evet. Rahmete, muhabbete dayalı ilişkiler kurmak. Aynen. Şehre yaygınlaştırmak aynen bunu. Öyle, aynen öyle yani. Güven endeksi diye bir şey var hocam şehirlerde. Güven endeksinin ölçümlerinden bir tanesi bir cüzdan kaybettiniz mesela. O yüzde kaç oranında size geri dönüyor? Hmm. Çoğu insan yaşadığı şehirle ilgili olumsuz intiba sahip. Mesela Toronto'da bu çalışmayı yapmışlar. Yüzde otuz kırk döner demiş insanlar. Halbuki yüzde seksen dönüyormuş. Allah Allah. Ee, yani insanlar aslında e, bir başkasının yitik malına kolay kolay e, sahiplenmiyorlar. Genel o konuda oluşmuş bir e, çok sabıkalı muhitlerde değilseniz aslında evet. <gülüyor> <gülüyor> ee, bir konsensus var gibi gözüküyor. Ama nedense tahminimiz daha düşük. Yani insanların korkuyoruz. Peki korkuyoruz. Evet korkuyoruz. Beki şehre endişel yaklaşıyoruz. O da olabilir. Yani. Evet evet. İçimizdeki yani. huzursuzluğu şehre taşıyoruz. Değil mi? Huzuru taşıyalım, huzur taşıyalım inşallah. Huzurla Ve dolayalım. huzur azalmaz. Çünkü huzurun kaynağı biz değiliz. O içimizdeki o dinginliği, tabi. O rahatlığı, o stabiliteyi, istikrarı Allah veriyor bize iç şeyle Aman yaripi dediğimiz zaman o. İnsanlar onu bezledelim. O yine gelir hiç. Onunla endişe etmeyelim yani. O yine, o yine gelir. Yani vakit namazlarımızın birini mahalle camiinde kılarsak. Ee, tabii, olur ki gönlümüzü de, şehrimizi de. Evet. Sacred City. Kutsal şehir <gülüyor> çok, haline getirebiliriz. Çok. Niye olmasın yani. Evet. Ve önce böyle başlar sonra mekansal düzenlemeler de arkasından gelir inşallah yani. Eyvallah hocam. Çok teşekkür ediyorum hocam. Estağfurullah. Kıymetli dinleyenler bir gönül sadasının daha sonuna geldik. Ee, kıymetli hocam Saadettin Ökten ve bendeniz Kemal Sayar. Bu akşamlık e, bu kadar diyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hayırla kalın efendim.